Nasıl adamsın sen. Hem inandım diyorsun hem peygamberimizin huzurunda mahkeme edilince verilen karara razı olmuyorsun. Ben Yahudi olduğum halde peygamberinizin hakemliğini kabul ediyorum. Sense Yahudi sihirbaz kalbi bin eşrefe gidelim diyorsun. Ben haklıyım. Sen haklıysan yani peygamberiniz haksızlık mı yaptı? Bak Ömer orada. Hadi bir de ona soralım. Soralım. Bakalım o nasıl bir karar verecek? Yürü. Ya Ömer. Bu adamla aranızda bir anlaşmazlık var. Bize yardım et mesalamızı halen. Aranızda Allah'ın hükmüyle hükmeden Allah Resulü varken bana niye geliyorsunuz? Ve ona gitti. Ya, meseleniz olmadı mı? E, peygamberiniz beni haklı bulunca bu adam sizin ileri gelenlerinizden Kabibi Neşef'e gidelim dedi. Öyle mi? Evet. Ya. Öyleyse beni biraz bekleyin. Şimdi geliyorum. Bu yelişin bize korku veriyor Ömer. Ne yapıyorsun Ömer? Yo, yo! Al bakalım. Işte. Aa! ...Allah'ın ve peygamberin hükmünü beğenmeyenin hükmünü böyle veririm. Sen hakkı batıldan ayıran birisin Ömer. Ey Muhammed! Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilenlere inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Magut'un önünde muhakeme olunmalarını isterler. Oysa onları tanımamakla emrolunmuşlardır. Şeytan onları derin bir sapıklığa saptırmak ister. Resullere rağmen onların taşıdığı ikaz dolu, İkna dolu çağrıya rağmen Allah'a denk ve ortak koşanlar için Nisa Suresi 116. ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Allah kendisine ortak koşulmasını elbette bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse derin bir sapıklığa sapmış olur. Allah'tan başka kanun koyucu tanımak büyük şirktendir. İnsanların çoğunluğu tarafından gizli ve kapalı bulunan şirklerden biri de Allah'tan başka hakem aramaları bazı kişi veya kurumlara kanun koyma yetkisi tanımalarıdır. Bazı kişi veya grupların Allah'ın hükmüne muhalif hükümler koymaya kalkışmaları, karşı çıkmamaları her iki kesimin de şirk elinden olmasına sebep olmuş olur. İnsanları idare etmek için kanun koyma hakkına sahip olan ancak Allah'tır. İnsanları yaratan, rızıklandıran, açık ve gizli her türlü nimetini onlara durmadan bahşeden O'dur. İnsanlar için helal ve haram hükümlerini koymak ve onları mükellef tutmak yetkisi ancak Allah'a aittir. Eller gönüller, Gönlüller konur üst üste, onu adıyla, onu adına şafaklara artan göz yaşlarıyla mersiye yaz.